Kardeşlerim, muazzez müminler. Eskiler bir hata yapınca, bir yanlış yapınca Seyyidül İstiğfar'ı okurlar. Sonra da otururlar. Allahumme inni uridu an uceddidel imane tecdiden bi kavli la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Yani tecdid iman yaparlardı. Ya Rabbi eğer hata yanlış varsa hayatımda şimdi tecdid iman yapıyor. Nasıl birisi gider yeni bir elbise alınca o yeni elbisenin heyecanını yaşar. Askeri gidince kamuflajı alır onu giyer, onu giyince onun heyecanını yaşar. O kıyafeti üzerine aldığı zaman artık duyguları düşünceleri bütünüyle değişir onun. Şimdi ben de İslam'ın değişmediğini biliyorum, imanın değişmediğini biliyorum ama Müslüman olarak hayatımda yanlışlar var, hata var. Orada oturdum dedikodu yapıyorlardı onlarla beraber oldum, orada yalan konuşuluyordu ben de onları dinledim, hataya yanlışa müdahale etmedim, bunun yanlış olduğunu biliyorum. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri böyle yapmazlardı ya Rabbi. O halde İslam bir güneş gibi ise İslam değişmeyeceğine göre peki neden ben Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencileri gibi olmuyorum? Neden? Onları babaları 3-5 yıl sonra görünce derlerdi ki yavrum sen eski Ahmet, eski Muhammed değilsin. ''Sen semadan mı indin, yerden mi bittin?'' derlerdi. ''Küntum hayra ummetin uhri cedlin nas.'' İnsanlığın önünde hakikati anlatan bir nesil oluşturmuştu sallallahu aleyhi ve sellem. İşte eskiler onlar gibi olabilmek için imanın heyecanını yeniden yaşayabilmek. ''Ya eyyühellezine amenu, aminu billah.'' ''Ey ehli iman, yeniden iman edin.'' Yeniden Müslüman olun, kalbinizde ne kadar isyan varsa, hata varsa, kir varsa, hadi gelin bir daha La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip Oraya dönelim, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın dünyasına dönelim, orada yenilenelim, teclidi iman yapalım Öyle yaparlardı, kendileri belki bu cümleleri kurmuşlardı, duymuşlardı Yanlış, nerede var bilirlerdi, sonra döner bir tecdidi iman, iman tazelemesi yaparlardı. Kardeşlerim, tecdidi imanı sözle değil, tecdidi imanı yürekle yapmalı. Tecdidi imanı hayatınızdaki attığınız adımlarla yapmalı. Tecdidi imandan sonra Kur'an-ı Kerim' okumalı. Allah'ın buyruklarını o zaman bakınca, Göreceksiniz ki Kur'an-ı Kerim size çok daha farklı şeyler söylüyor. Her ayet-i kerime, Efendimiz Aleyhisselam'ın her buyruğunu Müslümanlar hayatlarındaki hareket planında attıkları adımlarla tecdid-i iman çerçevesinde yeniden anlama mecburiyeti var kardeşlerim. Allah Teala buyuruyor ki Udu'u ila sebil rabbik Rabbinin yoluna çağır. Ud'u ila sebili rabbik bil hikmeti ve'l mevizati'l hasene ve cihadlhum billeti Cemaatin yoluna çağır demiyor. Kur'an-ı Kerim'e çağır demiyor. Namaza çağır demiyor. Oruca çağır demiyor. Bütün bunlar bunun içinde var. Ama hepsini kuşatacak bir çağrıyla sana diyor ki: Ud'u ila sebili rabbik. mürebbi olan Terbiye eden, sana rızkı veren, hayatı idare eden, Rabbinin yoluna, Allah'ın yoluna çağır, onun yoluna çağır. Yani diyor ki, ey Türkler, ey Kürtler, ey Araplar, babalarınızın yolunda değil, atalarınızın yolunda değil, hayatın yolunda değil, Allah'ın yoluna gelin. Udu'u ila sebi'li rabbik. Rabbin, mürebbi olan Allah sizi yolunuza çağırıyor. Belki babanın oğlu Maksis, belki onun imanla alakası yok, onunla aynı şehirde doğdun, onunla aynı havayı teneffüs ettin. Fakat şimdi Kur'an-ı Hakim, onun mürebbisi, onun muallimi olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana diyor ki, bütün alemi İslam'a, bütün yeryüzüne, Udu'u ila sabil rabbik. Rabb'inin yoluna çağır. Rabb'inin yoluna çağırdı Allah Resulü Aleyhisselam. Peki nasıl olsun bu çağrı ya Rabbi? Udu'u diyor. Çağır. Kalemle çağır demiyor. Kelamla çağır demiyor. Gazete ile, ile, televizyonla çağır demiyor. Mutlak bırakıyor. Yani sana diyor ki ey köylü kardeşim sen de Hangisini kullanabiliyorsan, kalemi kullanıyorsan kalemle, eğer kelamın iyiyse kelamla, yok halinle ama mutlaka sen de Allah yoluna davet edeceksin. Ey öğrenci kardeşim sen olduğun yerde sınıfta çağıracaksın. Ey esnaf sen olduğun yerde dükkanda çağıracaksın. Allah Resulü Aleyhisselam öğrencileri, onlar esnaf olarak gittiler, Medine'den ayrıldılar, çarşılarda pazarlarda alışverişleriyle salakatleriyle halleriyle Allah ve Resulü yoluna çağırdılar. Onlara baktılar. Bunlar yerde mi bittiler? Gökten mi geldiler? Bunların hocası kim dediler? Kim bunları terbiye ediyor? Allah Resulü aleyhisselam Kur'an-ı Hakimi öğrenince onlar da la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediler. Kardeşlerim, peki bu yolun işaretleri neler? Bu yolda yürüyenler nelere dikkat edecekler? Yani siz şimdi bakacaksınız, acaba babanızın yolunda, atanızın yolunda mı gidiyorsunuz? Yoksa Rabbinizin, Mevlanızın yolunda mı gidiyorsunuz? Allah Resulü Aleyhisselam Mekke'de, orada zor günleri var, karşıda ilahlar var. İlahların sahipleri, ilahların köleleri, Allah Resulü Aleyhisselam'a dayatıyorlar, gel diyorlar, anlaşalım. Sen bu zayıf adamlarla bundan daha öteye bu dini taşıyamazsın. Biraz senin dinine, biraz bizim dinimize ibadet et. وَدُّوا لَوْتُودُ حِنُوا فَيُدُوا Efendimiz Aleyhisselam yanındakilerine bakıyor. Bilal'e, Ammar'a, Yasir'e bakıyor. Onlarla nasıl direnecek ki, onlarla nasıl karşı koyacak ki, Onların ilahlarını yüzlerine karşı nasıl ayıplayacak ki? Allah Resulü duruyor, Cibri'yle emin Kur'an'ın şu suresiyle geliyor. Hepiniz namazda bunu okuyorsunuz. Yani diyorsunuz ki, ''Ya Rabbi ben bu yola girdim artık. İmanda pazarlık olmaz Allah'ım. Hayatta pazarlık olmaz Allah'ım. ''Kul ya eyyuhel kafirun'' Yani diyor ki Kur'an-ı Kerim ''Ya Muhammed sen burada memursun, sen Allah'ın memurusun, bu söz sana ait değil, Allah'ın talimatıdır, kul söyle, Allah'ın talimatı olarak söyle. Belki sen gücüne bakacaksın, kuvvetine bakacaksın, bu dinsiz, bu imansız taifeye, eşkıyaya karşı, maksiz gruba karşı hakikati ben burada bu köyde nasıl söyleyebilirim diye titreyen, eden Müslüman, Mekke'de Hz. Muhammed'e talimatı veren Allah sana da konuşuyor. Kul ye eyühel kafirun. Ey kafirler de ey kafirler. Le abudu ma tabudun. Sizin ibadet ettiklerinize, sizin ideolojilerinize, sizin masallarınıza asla teslim olmayacak. Yalnız da kalsam, Şırnak'ta üç tane çocuğu yetim bıraktılar, vurdular babasını. Vurdular, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyor diye vurdular. Yasin Börüğü, Diyarbakır'da kurban eti dağıtıyordu diye vurdular, Müslüman diye vurdular. Kul ya ay yuhel kafirun, la amudu ma tamudun, Allah'ın huzurunda eğilen bu baş, ondan başka kimsenin huzurunda eğilmeyecek söyle. Udu ile sevilir Rabbi kebil hikme, Rabbinin yoluna çağır. Kopsunlar Hindistan'dan, Buhara'dan, Kahire'den, Şam'dan bütün insanlar Evlerinden, atalarından, onların yollarından Hazreti Muhammed'in yoluna gelsinler Sallallahu aleyhi ve sellem Kervanın kumandanı o Onun kafilesine katıl ey yeryüzü diyor Kur'an-ı Kerim Her türlü nefi cümlesini kullanıyor bu surede sonunda diyor ki لَكُمْ kumveli وَلِيَّدِينَ Küfrün yolu ayrı, Allah'ın yolu ayrı. Dalaletin yolu ayrı, Hazreti Muhammed'in yolu ayrı. Bunlar arasında köprü olmaz. Bunlar birbirine bağlanmaz. Müslüman sadece namazla olmaz. Sadece haçla olmaz. Sadece zekatla olmaz. Dön hayatına bak. Kıyafeti değiştiğin gibi Düşünceyi değiş, hayata bakışını değiş Kul ya eyyuhel kafirun La a'budu ma ta'budun Kardeşlerim Bu yolda yürürken Allah yolunda giderken insanlar arkadaşlarına bakacaklar Kiminle gidiyorsun? Babanın oğlu bile Efendimiz Aleyhisselamın amcasıydı Ebu Leheb Ama Kur'an-ı Kerim Tebbet yeda ebi lehebi ve tab, Ebu Leheb'in Hazreti Muhammed'in aleyhisselam amcası bile olsa iki eli kurusun Ebu Leheb'in Allah Resulü zorlanmadı Bu benim amcam ya Rabbi demedi Nasıl lanet edeyim ya Rabbi demedi Diyor ki bütün insanlara, Hint Müslümanına, Arap Müslümanına, Türkiye, Kürt'e, bütün farklı ırklara ait olanlara diyor ki, senin kardeşliğin, İslam kardeşliği yolu olacak. Buradan bakacaksın, Allah Resulü Aleyhisselam'a bak. Efendimiz Aleyhisselam cihada gidiyorlar. İslam'ın yolunu açacak. Kapatmışlar. Birisi geliyor. Arap'ın en meşhur savaşçısı. Zannediyor ki İslam... Kavga dinidir. İslam'da kişi itibarını kılıçla kazanır. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yanına getiriyorlar. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum efendilerimiz seviniyorlar. Bu da geldi diyorlar. Bu zaferi, bu cihadı kazanırız diyorlar. Efendimiz aleyhissalama gelince soruyor. Tuminu billahi ve rasuli. Sen Allah'a ve rasulüne iman ettin mi buyuruyor. Kale lah. Hayır deyince efendimiz Ali Aleyhissalatu vesselam irci fe la nesta'ina bi müşrikin ayrıl bu yoldan benimle beraber gelme ben Rabbimi tanımayan Rabbime secde etmeyen birisini yol arkadaşı olarak yanıma alamam onunla mücadele edemem Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anhâ buyuruyor ki Allah Resulü gittiler bir ağacın altındaydılar aynı adam yine peygamber Aleyhisselam'ın yanına geldi Efendimiz Ali Aleyhisselam'a orduya katılmak istiyorum ya Resulullah. Bunun kuru bir kavga olduğunu zannediyor. Efendimiz Ali Aleyhisselam aynı ifadelerle Allah'a ve Resulüne iman ettin mi? Hayır deyince felene saine bir müşrikin ben müşrikten yardım isteyemem buyurdular. Üçüncü defa adam yine geldiler. Yine Allah Resulü Aleyhisselam'a seninle olmak istiyorum ya Resulullah deyince efendimiz Ali Aleyhisselam Allah'a, Resulüne iman ettin mi diye sorar. Adam evet deyince, şimdi gir bu ordunun içerisine. Kardeşlerim, Allah yolunda olmak, Udu'u ila sevili rabbik, yanında kimler var, kimlerle beraber yürüyorsan, yarın Rabbim seni huzuruna onlarla alacak. Belki dünyada yürüdüğün adamlar, yarın kıyamet günü mahşerde, yarın Sırat Köprüsü'nde karşıya geçmene engel olacak. Eğer oturuyor, yalan konuşuyor, gıybeti var, isyanı var, tuyanı var ama sen bütün bunlara rağmen onunla yürüyorsan, Sırat Köprüsü'nde durdurur arkadaşın seni, yol arkadaşına bakacaksın. Kardeşlerim, Allah yoluna girince, madem ki bu yol size cennetin kaplarını açacak, o halde bu yolda yüreğinizde, Kur'an-ı Hakim'den, Peygamber Aleyhisselam'dan, İslam ulemasından başka ilk esas olarak yüreğinizde bir şey olmayacak, kalmayacak İslam'ın amentüsü, İslam'ın esasları olacak Sakif kabilesi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelir Allah Resulü Aleyhisselam'a imanlarını bildirirler Derler ki, ey Allah'ın Nebisi, yıllardır bizim bir putumuz vardı Latımız vardı, lata ibadet ederdik. Şimdi Müslüman olduk ama ellerimizle yapmıştık. Çocuklarımız ona ibadet eder, babamız ona ibadet etmişti. Şimdi ellerimizle o putları nasıl yıkarız? Müsaade et bize ya Resulallah. Hem Allah'a ibadet edelim ama putumuz da dursun, latımız da dursun ya Resulallah derler. Allah Resulü hayır deyince onlar bu defa, Üç yıl dursa ya Resulallah Efendimiz hayır der Onlar bir yıl dursa ya Resulallah Allah Resulü hayır der Bir aya düşerler Allah Resulü hayır der La ilahe illallah İman pazarlık kabul etmez buyurur Eğer Allah'a inandıysanız Latı ellerinizle yaptığınız gibi Şimdi ellerinizle parçalayacaksınız Ayrılırlar ''Giderken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sakif kabilesiyle putu kırmak üzere iki sahabeyi görevlendirir.'' biri Ebu Sufyan bin harb, diğeri ise Mugire bin Şube Mugire bin Şube o kabilede doğdu. O da o lata tapmıştı bir zamanlar. Ama şimdi o kıracak o putu. Allah Resulü o milletin o kabilenin çocuğuna putu kırdırarak diyor ki senin etrafında senin yanında Allah'a isyan edenler olabilir Allah düşmanları olabilir. İşte sen en yakınında bile olsa latları elleri Kıracaksın La ilahe illallah Tecdid-i iman işte böyle yapacaksın Kardeşlerim Etrafımızda Yüreklerde Çevrede Sokaklarda Modern hayatın putları var Putlara çağıran insanlar var Bizler Eskiler Onlar dilleriyle tecdid-i iman yaparlardı Ama dil yetmez Yüreğe taşımalı Birkaç gün önce ajanslarda bir haber vardı. Arakanlı Müslümanlar oradan ayrılmışlar, ülkelerinden ayrılmışlar. Tayland'ın güneyine gemi onları götürmüş ya da bir kayıkla gitmişler. Orada barakalarda kalıyorlar. Kadınlar anlatıyor, diyorlar ki akşam hava kararınca Tayland'lar geliyorlar. Kulübelerden Müslüman kızları Babalarının, annelerinin bakışları arasında çekip alıyorlar. Birkaç saat sonra getiriyorlar. Alıyorlar, getiriyorlar. Hava kararınca belki bu gece yine Arakanlı Müslümanlar, Müslüman diye gelecekler, onları kamplarında alacaklar ve yine onlara babalarının, annelerinin feryatları arasında onlara tecavüz edecekler. Dağlan, parçalanan bir ümmet. يَدُ اللّٰهِ فَوْقَيْد۪يهِمْ Geçen hafta Özbekistanlı kardeşlerimle görüştüm. Dedi ki hocam bizim orada sakal yasak. Bizim orada Kur'an-ı Kerim okumak yasak. Kur'an-ı Kerim okutmak yasak. Evlerde Allah ve Resulü'nden bahsetmek yasak. Alemi İslam'da acı var. Alemi İslam'da ızdırap var. Yedullahhi fawka eydihim. Allah hazret Celle buyuruyor ki Allah'ın kudreti sizin eliniz üzerinde olacak. Peki neden elimiz üzerinde Allah'ın kudreti yok? Sahabe-i kiram radıyallahu anhum efendilerimiz onlar 50 yılda yarım asırda dünyanın yarısına İslam'a hakim kıldılar. Peki 1,5 milyar âlemi İslam neden biz parçalanıyoruz? Neden Müslüman kızlara gözleri önünde dünyanın tecavüz eder? Neden bu dünya sessiz kalır? Çünkü biz udru ila sebil rabbik Allah'ın yoluna giremedik. Namazla oruçla camiye geldik ama hayatımızda ideolojilere, küfür yobazlarına bizi farklı saiklerle Allah ve Resulüne düşman olmaya, İmam Hatibe, Kur'an'a, Kur'an kursuna düşman olmaya çağıranlara karşı Müslüman olarak "Lekum dinukum yediğin diyemedik. İşte biz Müslüman olarak ne zaman sizin yolunuz size, İslam'ın yolu Müslümanlara dersek o zaman bu tecavüzler sona erecek. O zaman bunların hesabı sorulacak. O zaman bu ümmet elleri üzerinde Allah'ın kudretini bulacaklar.